să-n spun n-aioc când săvii să-m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 Sevgili dostlar hepinize merhabalar Tuna'nın biri yanından sevgiler saygılar yolluyorum sizlere e, Canlı olarak sizlerle birlikteyim ve 94.9 Açık Radyo'dasınız Tuna'nın biri yanındasınız Muamerek ben Bugün her ne kadar e, tartışılsa da 1 Eylül müdür 21 Eylül müdür e, Dünya Barış Günü Ben hazırlığımı yapmış bulundum Bugün Barış'ı selamlama çalışacağız Dünyanın her tarafında gitgide artan e, belki ilk insandan bu yana savaşlar, kavgalar her zaman oldu ama şimdi e, teknolojik gelişmenin artmasıyla aynı zamanda dünyanın geçirdiği fiziki değişim yani iklim değişimiyle bağlantılı savaşların ortaya çıkmasıyla göçmen krizleriyle e, ücube Durumlarla işte kamyon kasasında insanların boğularak ölmesinden tutun, e, köylere yapılan saldırılara kadar dünyanın her tarafında kan gövdeyi götürüyor. Ve e, bizim müzisyenlerin görevi de kendi çapında e, buna dur demeye çalışmak, bunu, bunun için e, küçük tohumlar ekmeye çalışmak, e, bağış, e, barışı çağırmak e pek. Gelmeye niyetli değildir genellikle ama bakarsınız sözümüzü kale alacak olur. Ee, bizden bir iyi niyet, bizden bir duruş sergilemesi e, olsun istedim ve bugün e, savaş topraklarından, savaşların devam ettiği topraklardan ya da belleğimizde kalan e, önemli felaketlerden ve onların coğrafyalarından e, şarkılar türküler seçtim sizlere gerçi barış gününü kutlamak yasakmış galiba değil mi Selahattin daha iyi bilir e, dün e, gözaltılar varmış e, yani öyle bir durum olacak olursa sen haber verirsin bana maskemi hazırladım ben biber gazı filan yani durumlara hazırlıklı olmak lazım çantamda var çantamı geçen seneden beri büyük tutuyorum ki içinde gaz maskesi olsun Efendim, Yemen'le başladık. Ee, Yemen'de bir Suudi işgali var, biliyorsunuz. Aylardır kan götürüyor, bombalamalar devam ediyor. Sanıyorum kara harekatı da başlamış. Ee, Yemen'den bir dans havasıyla başladık. Bu albüm e, UNESCO tarafından yıllar önce yayınlanmış. Yıllar önce yayınlanmış. Ben size tabii e, türlü araştırmalardan sonra e, bu tip özel müzikleri dinletmekten büyük bir keyif alıyorum. E, Barış günü dediğimiz zaman Balkanlar gibi bir sınırlamayı e, uygun bulmadım. Yemen'le başladık. Yemen'in eski geleneklerinden oluşan bir, e, eski geleneksel şarkılarından oluşan bir albümdü bu. Yemen başlığıyla UNESCO tarafından yayınlanmış. Şimdi, şimdi hemen yan tarafa Hicaz bölgesine uzanıyorum. Ee, belki bu radyoda ilk kez Suudi Arabistan'dan müzik çalınıyordur. Sonuçta barış hepimizin hakkı. Ayrıca barış yalnızca e, silahların susması değil. E, insanların özgürce yaşaması da anlamına geliyor. E, Orada da pek özgürlükten bahsetmek kolay değil. Suudi Arabistan'da kadınların yakın zamanda e, Araba kullanmaya başladığını hatırlarsak belki de o işlemiyordur o bu durum hani yeniden e, yasaklama gelmiştir bilinmez fakat e, geleneksel kültür bu tip ayrımları kaldırmaz diye düşünüyorum e, Arabistan halkının da kadim zamanlardan bu yana geliştirdiği bir geleneksel müzik var. Ee, yoğun bir şiir geleneği var İşte e, O geleneğin bir parçası olan Çağdaş seslerden harika bir ses Muhammed Amal Adlı bir şarkıcı keşfettim ee, Oldukça uzun şarkılar Ben size olabildiği kadar kısa bir örnek Seçtim Hani Arabın yalelisi gibi düşünmeyin ee, Muhammed Amal'ı dinliyoruz ikinci olarak Suudi Arabistan'dayız يا حلو كسر Yeah! Suudi Arabistan'dan Muhammed Amal'ı dinledik. Ee, eğer doğru anladıysam hüzzan e, bir gazel seslendirdi. Şimdi günümüzde en çok konuştuğumuz bölgeye Suriye'ye geçiyorum. Ee, çok popüler bir isim Samira Teyfik. Samira Teyfik 50'li 60'lı yıllarda doğru anımsıyorsam e, önemli bir film oyuncusu aynı zamanda aktrist ve daha çok Bedevi Halkının şarkılarını Seslendirmiş Çok popüler bilinen bir isim Onun bir eski albümünden Dinleyeceğiz Samira Tefik ve Suriye'deyiz <gülüyor> شكلي غزال <سؤال> من شكلي غزال <سؤال> والله خطر على عين خذ قلبي لما عرفته ورماني بعيون جفته بالسهم القتال كان خطر على عين خذ قلبي لما عرفتو ورماني بعيون جفته بالسهم القتال يا ولد الحلال والله يا ولد الحلال يا ولد الحلال الحال ضل اولاد الحال من يوم الح اتيت على درب الحب ورميت وبنار اشواقي سلتني وخلت حالك حال يا ولدي الحلال بالله يا الحلال يا الحلال بالله من شفت غزال بالله يا ولدي الحلال بالله من شفت غزال بالله قلب السعير يشوفه وسلاح عيونه يا الحلال I love خطاو الهوى صبح ومساء ع العين <تصفيق> خطأ صبح ومساء صوب سهاره على قلب الوفي وسطه بعيون جفتورة ماني بعين وخلى عين al Evet Suriye dedik ve Samira Tayfi dinledik e, Arap müziğinin özellikle halk müziği tarafını çok yakından tanıdığımı düşünmüyorum. Ancak e, bunun bir halk müziği yapıtı olma ihtimali son derece yüksek. Suriye'den başka bir seye geçiyorum. Somali'ye geçiyorum. E, belki Somali'den de bir şeyler çalınmamış olabilir radyoda. E, Somali'den geneliksel ve çağdaş halk müziği içeren... Harika bir albüm var elimde. Oradan bir şarkımız var. Parçanın adı Mutluluk. Bir e, şiir üzerine bestelenmiş parça. E, geline iyi dileklerini e, belirtiyor şarkıda. E, şarkıyı söylene, söyleyen. Ve tabii Somali'nin geneliksel müziğinden benim anladığım e, Afrikalı kimlikle e, Müslüman kimlik. Yani Orta Doğu'dan ya da Yakın coğrafyalardan, Arap coğrafyalarından gelen müziğin e, kendine özgü bir e, kombinasyonunu diye gayet kaba bir genellemede bulunayım. E, Somali şark şarkısını dinliyoruz şimdi. Mutluluk şarkının ismi. <gülüyor> Ne? Okay. Okay. Oh, oh, Evet bugün 1 Eylül Barış Gününü, Dünya Barış Günü kutluyoruz. Ee, hala polis gelmedi. Duymadılar galiba Selahattin. Gelebilirler abicim. Peki bekliyoruz. Efendim, e, şimdi Pakistan'a geçiyorum. Pakistan'da her gün türlü felaket haberi aldığımız bir ülke. Yalnız doğal felaketler değil. E, Afganistan'daki karmaşıklık e, birbirine girme durumu... Ee, Talibanın güçlenme durumu Pakistan'a da sirayet etmiş durumda. Ee, eski bir sanatçı Alam Lohar adını taşıyor ve Alam Lohar e, Pakistan halk müziği konusunda oldukça önemli bir insan. Ee, aynı zamanda da popüler müzikte önemli bir insan. Şimdi e, Pakistan halk müziği e, başlıklı bir derlemeden Alam Lohar'ın sesini dinleyeceğiz. Ode dushman teri jagat Evet savaş bölgelerinden halk müziği dinletiyorum sizlere Pakistan'dan Alam Lohar dinledik ee, çok güçlü bir ses ve gerçekten inanılmaz enerjik bir müzik şimdi biraz ağırlaşalım hemen Afganistan'a geçelim ee, birbirlerine bol bol savaş bulaştırdılar ee, ünlü bir etnomüzikolog var Debem Batarcharya onun Afganistan'dan yaptığı derlemeleri içeren bir albüm elimizde. Afganistan'ın içinden diye. Herat bölgesinden duygulu bir şarkımız var şimdi. Herat İran'a komşu bölgedir. <Sessizlik> An on al daim pi bi vefa Goleyman bir ve fa yaz bu namur. Denen şuruffa az bomb bu namur. Zasun donak da haber kararat Keun faş peçu tab bas son bu namur. Kiun faş چو مَد نو زنینم ترفی گوزر هوای گردید گردی پر از مشک و تاتئر تا سبو اس بویو بو هر سو خبر برد گون از عشق جماله گشت بیمون خبر از جانی بیارم نیامد دریغا گل به گلزارم نیامد بخواه مرد و وز درد خش فراخش طبیب جانی بیمارم نیامد طبیب جانی بیمارم نیامد Vazgeçme, nerede sevgi endara meydüss? Çetar Margaret modan dorumaydı. مرازور آزور ده تو دارد هلاکم تیری مشگان تو دارد بکش خینجر تو بکشا پرده ی دیل کی آشق منی دی دارد تو دارد کی یا منی دی دارد تو دارد Evet, Afganistan'da Herat bölgesindeydik. Ee, Deben Batı kayıtlarından dinledik. Şimdi hemen İran'a geç geçeceğim. İran'da bugün savaş yok tabii. Ama yalnız bugün de sınırlı değiliz. Ee, 1980-88 yılları arasında doğru anımsıyorsam, yani bu 8 yıl devam eden İran-Irak savaşında milyonlarca insan öldü. Ee, her gün savaş haberlerini artık Kanıksamış bir şekilde e, takip ediyorduk o zaman. E, İran'ın Guşer bölgesinden, e, İran Körfezi kıyısında bir bölge. Petrol rafinerileri var. E, petrol işletmeciliği çok yaygın. Doğal gaz kaynakları var. E, İran'ın önemli eyalet, eyaletlerinden biri. Guşer eyaletinden Ağıtlar adında bir e, albüm var elimde. Muhtemelen Mahur Enstitüsü tarafından yayınlanmış bir albüm bu. Ee, çok güzel alan, alan kayıtları var. Tabii epey bir kısmı dinsel ağıtlar ama e, sivil örnekler de var. Ben o örneklerden olduğunu tahmin ettiğim iki e, eğlenceli şarkıyı paylaşacağım kısa kısa. Ve İran'dayız, Guşayer bölgesindeyiz. برخی چشور مشه رامد لیلا به مزار اکبرامد برخی چشور مشه mezar akber aman bürçin ç şûr mahşramat leyla mezar leyla mezar Acılayış bir bendin ki damakta Evet İran'daydık ve Kuşaer bölgesinden e, iki tane şarkı dinlettim sizlere. E, Barış için şarkılar dinletmeye devam ediyorum. Dinleyeceğimiz parçanın adı Erzurum Dağları. Erzurum Dağları kim tarafından çalınıyor? Joe Bedrosyan tarafından çalınıyor. Bir zurna kaydı dinleyeceğiz. Bu kayıt 1939 yılında Amerikan Ulusal Kongresi'nce e, görevlendiren Görevlendirilen Robertson e, Sydney Robertson Koval tarafından kaydedilmiş Bu kayıtlardan bir kısmını Geçen sene dinletmiştim sizlere e, Tabi böyle bir örneği neden seçtim e, 100. yılını Anıyoruz e, Ermeni felaketinin ister soykırım deyin ister katliam deyin ister sürgün deyin Ama bir felaket işte bu unutulmaz olayı da Dünya Barış Günü'nde anmak istedim. Daha niceleri var tabii. Ülkemizde ve çevrede yaşanan Ruanda var, Sivas var, Kahramanmaraş var, 6-7 Eylül var, Varoğlu var. Ama zamanımız kısıtlı. Ben bugün tabii ki her yere götüremeyeceğim sizi şarkılarla. Dinliyoruz Joe Bedrosyan'dan. Erzurumlu bir e, zurnacı zaten kendisi. E, 1915 sonrasında ne, yap, ne yapıp ettiyse, nasıl becerdiyse Amerika'ya geçmiş ve 24 Nisan 1939'da e, Kaliforniya'da yani yapılmış bir kayıt dinliyoruz. Evet, Joe çaldığı Erzurum Dağları melodisiyle dünyanın her tarafına çeşitli bölgelerine göçmek durumunda kalan bütün Ermeni dostlarımıza, bütün Ermeni kurbanlara buradan selamlarımızı ve anma dileklerimizi yollayalım. Evet, 20. yüzyıl dediğimiz zaman en çok anımsadığımız berbat olaylardan biri de 2. Dünya Savaşı tabii ki ve 2. Dünya Savaşı, ee, pek çok can aldı ama öncelikle Yahudilerin ve Çingenelerin canını aldı. Ee, ben önce bir e, Yahudi şarkısı çalacağım. Ee, Yahudi kültürü içinde de özellikle Aşkenaz Yahudiler, Almanya'da ve çevresinde Avrupa'da, Doğu Avrupa'da yaşayan Aşkenaz Yahudileri en çok bu e, katliamdan nasiplerini aldılar. İşte e, Aşkenaz Yahudi genelerinin önemli seslerinden biri. İsa Kramer adlı bir e, kadın şarkıcı, 40'larda 50'lerde pek çok kayıt yapmış. Onun sesini dinleteceğim. Meşhur bir şarkı. <Gülüyor> Oh, oh, Sekremeri dinledik. İkinci Dünya Savaşı'nı anımsamak için devam ediyoruz. Bu yine İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa, Fransa'da geçen bir olayı e, olayın filme alındığı e, bir durumla karşı karşıyayız ve e, Tony Gatliff Korkoro ya da e, Liberte olarak bilinen bir film yaptı. E, büyük bir Çengene ailesi Fransa'da Dünya Savaşı'nda e, gezgin bir hayat yaşıyor ve bu sırada tabi pek çok şey geliyor başlarına. Hitler işgali devam ediyor. Harika bir atmosfer e, oluşturmuş bu filmde Tony Gatliff. Aynı zamanda müzisyen e, birçoğunuz bilir. İşte Liberty filminden bir tema, e, geleneksel bir tema. Çalacağım sizlere. <Gülüyor> à Paris, lâché en liberté ça en ferait du bruit sur le boulevard Beaumarché, 3000 poules à Londres à Moscou et à Bangkok, on vous les rend toutes vos poules et on y rajoute même un coq, j'en ai rêvé dans la foule de bloquer toutes les rues avec des milles À Moscou et Bucarest, 3000 poules lâchées en liberté, des poules dans des taxis, en poulailler à la Bastille, les gitans du monde entier vous rendent vos poules. J'en ai rêvé, j'en ai rêvé. il Y a plus rien dans nos roulotte et dans nos poches non plus. De Paris jusqu'à Mayotte, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré. Ça fait des centaines d'années, millions de poules, les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Et qu'on en parle. J'en ai pleuré, ça fait des centaines d'années, Milan de poule. Gottlieb'in Liberty filminden bir tema dinledik. Eğer doğru anımsıyorsam bu sahnede gezgin Manuş müzisyenler ki e, bu Avrupa çingenelerine e, Sinti ve Manuş diyoruz. E, tavuklara müzik yapıyorlardı bu sahnede. Son örneğimiz tabii ki Kürtçe meşhur şarkıcı Rojda seslendirecek bu parçayı. Delale parçanın ismi. E, Müzik geleneksel söz Gülistan Perver'e ait. Ee, fazla bir şey söylemeye ihtiyacı du duymuyorum. Her gün Güneydoğu'da ee, kan dökülüyor. Bunun da bir an önce durması için, barış için hepimiz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Daha çok yapmalıyız. Batı'dan daha çok ses çıkmalı diye düşünüyorum. Son olarak Delale adlı şarkıyı dinliyoruz. Bu şarkıyı nereden seçtim hemen kısaca anlatayım. Ee, Şahiyyastıranan adlı bir dizi var. 3 CD'den oluşan bir albüm bu. Ee, çoğunlukla da Türkçe ve Kürtçe ortak türküler e, yer alıyor. Bu öyle değil tabii. Yani ya da ben çıkaramadım Türkçesini. Dinleyelim son kez. <gülüyor> sous Sally Dostlar bugün barış için türküler çaldık dünyanın sıkıntılı bölgelerinden ve belleğinden bize kalanlardan yola çıkıp bir şarkı listesi yaptım sizin için ve dünya dünyaya barış barış çağrısını yeniden ısrarla yeniledik bu program sonrasına yani sonuna kadar da Polis molis gelmedi Allah'tan. Evet Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşmanız mümkün. Ayrıca Facebook'lardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca da hem bu programı hem bundan öncekileri tunanınberiyani.blogspot.com'dan dinleyebilirsiniz. tunanınberiyani.blogspot.com Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler, saygılar. Selahattin'e teşekkür ederim. <gülüyor> Sunan'ın beryani. Hazırlayan ve Sunan, Muhammet Ketencoğlu. <gülüyor>